Hakim kararı olmadan yapılan boşanmalar geçerli sayılır mı hocam? Evet, günümüzde yine ulema arasında değil, akademisyenler arasında tartışılan bir konudur. Bazıları da günümüz insanların boşamayı yanlış yaptığından, boşama konusunda bir takım yanlışlara düştüğünden dolayı boşamayı erkeğin elinden, kocanın elinden alalım. Hakime verelim. Dolayısıyla hakim boşamadığı müddetçe eşlerin boşaması geçerli olmasın diye bir tez ileri sürüyorlar. Evet. Bu tezde ne yazık ki üzülerek söylüyorum Kur'an-ı Kerime muhaliftir ve hocalarımızın da bu muhalifeti tevil ederek, tevil ederek ee, sanki bu görüşlerinin doğruymuş gibi göstermesi de isabetli değildir. Bir defa bakın. Kur'an-ı Kerim'de bütün boşamalar bütün boşamalar erkek olan kocaya nispet edilir. Der ki: Ya eyhellezine amanu iza tallaktumun nisa'a fatalliquhunna l'iddeten. Ey müminler, eşlerinizi boşadığınızda onların iddetlerini gözeterek boşayın. Kocaya hitap. Evet. Velmutallaqat yatarabbasna bi'enfusihi. Boşanan kadınlar beklesinler. Boşanan kadınlar. Böyle onlarca ayet var. Şimdi boşama fiili kocaya nispet edilirken, kocaların yanlışından dolayı bunu ondan alıp hakime vermek ve hakim boşama kararı vermediği müddetçe yapılan boşama, kocanın boşaması geçersiz demek Kur'an'a aykırıdır, bir. İkincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına baksanlar, Medine-i Münevvere döneminde, ahkamın indiği o dönem, on yıl boyunca. Peki hiç boşanma olmadı mı? Onlarca boşanma oldu. Evet. Onlarca boşanma oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir devlet başkanı olarak, bir hakim olarak, davaları gören bir insan olarak, eşlerin boşamasında ve boşama haberi geldiğinde kendisine, şöyle demiş mi hiç? Sizin yaptığınız boşama geçersizdir. Dolayısıyla ben hakim olarak hakim olarak boşama kararı verirsem boştur demiş midir? Hayır dememiştir. Ya boşamasının nasıl olduğuna sormuş. Ne şekilde kelimeler kullanarak boşadığını sormuş. Ondan sonra da boşamasını ne yapmıştır? Geçerli kılmış veyahut da feshetmiştir. Bu ikinci isim. Usule, usule karar vermiş. Evet usul. Üçüncüsü de, bakınız Reşit olan bir insan, İslam dininde insan çok değerli bir varlık. Ve reşit olduğunda, yani akıl bali olup, akıl bali olup, belli bir tecrübe kazandığında, ki reşit diyoruz biz buna, rüşçana ulaşma 18 mesela. Reşit evet. olduğu vakitte, her insanın sözü değerlidir. Her insanın sözü değerlidir. Hukuki bir değere sahiptir. Bir kıymet ifade eder. Yani altın hükmündedir. Siz, o insanın reşit olmuş, akıl bali olmuş bir insanın sözünü geçersiz kıldığınız vakitte ona şunu demiş oluyorsunuz: Sen insanlık dereceni düşürüyorum, birinci sınıf insan değil, ikinci sınıf bir insansın. Evet. İkincisini sınıf. Dolayısıyla senin sözün değil, benim sözüm geçerlidir. O zaman insanları ne yapmış olursunuz? İkinci sınıf bir varlık olarak görmüş olursunuz. Bu Kur'an'ın onaylamadığı bir şeydir. İnsanın hukuk sözünün hukuki değeri vardır. Dolayısıyla da söylediği her sözün hukuki değeri olduğuna göre, onun ve aleyhindeki ceza veyahut da mükafat olarak buna da katlanmak zorundadır. Bu nedenle eşlerin boşaması geçerlidir. Hakimin boşama yetkisi boşama yetkisi kayıtlıdır İslam dininde. Hakimlerin boşama yetkisi kayıtlıdır. Ama ha ha koca... İster haklı gerekçeye dayanarak, isterse haksız gerekçeye dayanarak boşarsa bu boşaması geçerlidir. Fakat haksız bir gerekçeyle boşamışsa günahkar olur. Bu ayrı bir şeydir. Evet. Hakimin boşaması ise sınırlamış İslam dini. Neyle sınırlamış? 5-6 konuyla. Aklıma gelenleri sayayım mesela. Birincisi, birincisi, bir evlilik yapıldı. Evlilik yapıldığı vakitte diyelim ki taraflardan birisi dinden döndü. Dinden döndü. İşte bunda hakim Fesih yetkisi kullanır mı, kullanmaz mı? ihtilafları, Tamam? Bu kim için? İslam ülkesinde, İslam ülkesinde yaşayan insanlar için dediğimiz sözler. Evet. Çünkü gayrimüslimden ayrı bir şey var. İkincisi mesela bir evlilik yapıldı. Hanım kız velisine haber verdi veya bir kadın velisine haber verdi ama onlar izin vermediği için bir kalktı. Reşit olduğundan dolayı bir nikah kıydı. Babanın itiraz hakkı var. Baba itiraz edebilir. Der ki kız denk biriyle evlenmedi. Ve diyelim ki mehrini de tam olarak almadı. Bu Bizim aile şerefimizi onurumuza zedeliyor. İşte o zaman hakim devreye girer. Etti iki. Üçüncüsü evlendiği kadın. Kadının evlendiği erkek. Çok affedersiniz cinsel iktidarsız çıktığı vakitte hanımefendi müracaat eder. Nikahını feshettir Yani boşanmayı sağlar. Diyelim dördüncüsü de veya beşincisi gerekçelerde Allah göstermesi. Koca, koca eşini eşini zina isnadında bulunursa veya doğurduğu çocuğun kendisinden olmadığını olmadığını söyler ve bu iddiada bulunursa buna biz mülâhane diyoruz. İşte hakim devreye girer Hanefi fıkhına göre ve boşamayı ne yapar? Gerçekleştirir. Bir diğeri de bazı insanlar var ne yazık ki üzülerek söylüyorum günümüzde bunların sayısı da bir hayli çoğaldı bize gelen fetvalardan sorulardan biliyoruz evleniyor evlendikten diyelim bir sene sonra kayboluyor ortada 6 ay sonra kayboluyor bugün mesela Suriyeli bir hanım ile ilgili bir soru cevapladık bu konu tamamıyla bu konu evet. evlenmiş Allah gözlerini daha evlendikten bir ay sonra şiddet başlamış dövme zulüm hakaret ve altı ay sonra da bırakmış gitmiş. Kocası bırakmış. Kocası bırakmış. İşte böyle bir durumda. E aralarında resmi nikah da var. Ne yapacak? Hanımefendi mahkemeye müracaat edecek. Mahkeme kocanın durumuna bakacak. Hakikaten nafaka sağlamıyor. Şiddet efendim işte işkence vesaire uyguluyorsa bu nikah ne yapacaktır? Fesih edecektir. Bu gibi durumlarla hakimin boşaması İslam dininde sınırlandırılmıştır. Evet. Bunun dışında Kocanın boşaması ister gerekçesi meşru olsun ister gayri meşru olsun geçerlidir ama gayri meşru gerekçeden dolayı boşamışsa o zaman da günahkar olur.